Bir hadis-i şerifte geçtiğine göre göklerle birlikte yerlerin kürsüye karşı durumu koca sahrada bir halka gibidir. İbn-i Macir'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de şöyle denilir. Gökler kürsünün kapsadığı boşlukta, kürsü ise arşın önündedir. İkrime radiyallahu anh şöyle der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 Bu konuda söylenecek en doğru söz, arşın mahiyeti hakkında kesin konuşmaktan kaçınmaktır. Astronomi alimleri arışı dokuzuncu gezegen, en üstün gezegen, gezegenler gezegeni felekul Eflak, Atlas gezegeni yani yıldızların bulunmadığı gezegen olarak isimlendirmişlerdir. Çünkü önde gelen astronomi alimlerine göre arşı,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 İnsanların en zengini olmak kimin hoşuna giderse, kendi elindekilerinden çok Allah'u u Teala'nın katında olanlara güvensin. Huzeyfe el-Maraşi uzun müddet İbrahim bin Ethem'in hizmetinde bulunmuştu. Kendilerine sorgulmuş. Onun yanında şahit olup en çok şaşırdığın hadise nedir? Huzeyfe cevap oldu. Bir defasında Mekke yolunda günlerce yiyeceksiz kalmıştık. Sonra Kufi'ye girdik ve yıkık bir mescide sığındık. Bu sırada İbrahim bin Ethem yüzüme bakarak Ey Huzeyfe sende açlık belirtisi görüyorum dedi. Ben de durum şeyhin gördüğü gibidir dedi. Benden kalem ve kağıt istedi, istediklerini getirdi. Besmele'den sonra şöyle yazdı. Her halukarda maksat sensin, her manada işaret edilen sensin. Bundan sonra şu şiiri yazdı.